İlkin bir soru vardı. Zannediyorum bir kardeşimiz şeyi sormuştu. Cuma günü, Kehf suresi Cuma, Cuma günü okunmaz mı? Böyle bir soru mu vardı? Yoksa sadece Cuma günü okunmak mı? Ben isterseniz iki türlü de cevap vereyim. Ne dediğimizi söyleyeyim. Biz dedik ki Kehf suresini sık sık okumak dedik. Yani Kehf suresinin sürekli okunması e de canın fitnesinden koruması adına ya da Allah Resulü olsun selim mesela bir hadis gelmiş ilk 10 ayeti veya bir başka hadis gelmiş son 10 ayeti. Allah Resulü olsun selim çünkü diyor ki yine femen adrakahu minkum sizden kim onunla karşılaşırsa falyakra alayhi fawatih suretil kehf. Ona Kehf suresinin Kehf suresini başından okusun diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ancak e, bunu kim ne söylüyor bilmiyorum Cuma günü okunmasıyla ilgili. Ancak Allah Resulü Aleyhisselam, Vesselam Ebu Sa'id el-Hudri'den sahih olarak gelen bir hadis var. Hakim Ebu Sa'id el-Hudri'den rivayet ediyor dedik. Allah Resulü Aleyhisselam Vesselam şöyle e, diyor. İnne men kara esuretel kehfi yevmel cumu'ah kim Kehf suresini Juma günü okursa diyor Ali Seyyidu Ada lahu minan nur ma al jum'atayn. O kişi iki cuma arası bir nur olur. Yani e, korunma altında olur. Yani o kişinin önü aydınlanır. E, dolayısıyla hadis sahih olduğunda bir başkasının sözü bizi bağlamaz. Hakimin müstedrekinde geçiyor hadis. Hakim diyor ki isnadı sahih, Buhari ve Müslim rivayet etmemişler. Vehebi diyor ki senedindeki Nuayn bin Hamad'ın münker rivayetleri vardır. Ancak Elbani rahimahullah hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Sahih-i Cemiyoz sahirde hadis kayıtlıdır. Dolayısıyla cuma günü sırf bu hadisten ötürü e, cuma günü e, Kehf suresi okunmalıdır. Hatta bugün Cuma idi, bunun okunması gerekir. Ee, Perşembe günü okuyoruz demiş zannediyorum bir kardeş. Doğrusu e, Cuma günü yapılacak özel hususlar vardır, özel haller vardır, özel sünnetler vardır. Cuma günü çünkü özel bir gündür. Niçin? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Eus bin Eus radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste. Şüphesiz ki günlerinizin en faziliyetlilerinden biri de Cuma günüdür buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. O günde Adem yaratıldı. Yani Cuma günü Adem yaratıldı. O günde ruhu kabzedildi. O günde sura üflenecek. O günde insanlar baygın düşeceklerdir. Bu sebeple o günde bana çokça salat ve selam getiriniz. Çünkü sizin getirdiğiniz salat ve selam bana arz olunur. Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam dediler etrafındakiler. Sen toprağın altında çürümüş olacağın halde bizim salatımız sana nasıl arz olunur? Şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah enbiyaların cesetlerini yemeyi yere haram kılmıştır. Evet. Ve bununla beraber zaten yapılacak sünnetleri saydık. Ve dedik ki cuma günü. Cuma gününün hazırlıkları aslında biliyorsunuz hicri takvimde günler akşamdan döner. Yani biz şu an cumartesi akşamı bizim için. Yani önce gecedir sonra gündüzdür. Ancak doğrusu cuma ile ilgili fecir namazından sonra cuma için yapılacak sünnetler uygun düşer. Yani Kehf suresinin okunması olsun, namaz için gusül abdesti olsun bunların hani şimdiden gusletmesi kişinin sünnete uygun düşmez. Even. Bahadisa achecklayanki, men hadisa acheckcekjurum, die urimkine, ille men, men kara asurat al tal kefhi, jauwmel, ah. jumu, jauwmel, ah. jumu, hatta ifade ikida fage Ikida fage tjur. Ja, ni jauwmel, jumu, ja, ah. jumagunikim okursa. Ede elehuminen, nourime, beinel. Cumaateyn, 2 Cuma arası diyor. Birinde Cumaateyn, yani çoğul 2 Cuma, birinde tek Cuma Yevmel Cuma. Yani dolayısıyla hadisin metni bu yani nasıl Cuma geçmiyor diyebilir. Ancak şu hadiste Cuma geçmiyor. Yani demin okuduğumuz ee, hayır hayır ben videoyu izlemedim. İzlerim inşallah eğer gönderirseniz ben onu alırım da. Yalnız önemi yok. Bende hiçbir şey değiştirmez bu. Benim yanımda Resulü Aleyhisselat Vesselam söyledikten sonra Ve hadis alimleri hadisi e, şerh edip tasih ettikten sonra artık benim için bitmiştir. Yani ben başka bir şey aramam. Aleyhisselatü vesselam'ın emri başım ve gözüm üstüne. Ancak e, şeyle ilgili yani deccale karşı, deccanın fitnesine karşı okunmasıyla ilgili cuma günü geçmiyor. Evet bu doğrudur. Cuma günü geçmiyor. İki tane. Ikita ne hadis okudum. munlardan bir tanesi "Femen reka minkum fel yakra alehi, fawati hasurat il-kef. kim de dajalla karsula shursa, ona kef suresini okusun buyuruyor Allah alla rasuraisat wasalam. hadis hadith tedah, man man hafa 10 ashara ayati min awali surat il-kef, hossi min ad Dajjal, ey, min fitnatihi. Alisat wasalam, buyuruyor ki sizden bir kim eee Kehf suresinin ilk ayetlerini ezberlerse veya hut okursa e, onun için Deccal'in fitnesinden bir korunma olur buyuruyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Dolayısıyla bu bizler için yeterlidir. Ancak ki hadiste Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Deccal'den e, şey pardon, e, iki Cuma'nın arasını nur kılacak olan Cuma günü Kehf suresi okunmasını bizzat aleyhissalatü vesselam haber vermiştir. Diğer soruya inşallah geçeceğim. Evet, e, i̇nşallah şu an izleyemem de zannedersem gönderilen videoya ben bakacağım. Evet. Bir diğeri rabıtaydı Bu bir de şeydir rabıta sorusu vardı ancak zannediyorum biraz soru açıldı burada ben yokken yani nasıldı soru bir kardeşimiz rabıta haram mı diye sormuştu bir diğer kardeşimiz de şöyle demiş ben bakmaya çalışıyorum inşallah. Allah'a yaklaşmak için rabıta yapıyorlarmış, şeyhlerini aracı kılıyorlarmış. Ee, ve yine mürşide tövbe vermek. Hah, tövbe vermek diyorlar. Yani tövbe verme hakkı ayrı bir bahistir. Aslında doğrusu, doğrusu rabıta mutasavvuflardan duyduğumuz bir kavramdır. Yani daha çok Kur'an-ı Kerim'de her ne kadar ifade edilse de Onlar bu ayeti tevil ediyorlar. E, kendi hevalarına göre. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi'nin 200. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyuhellezine amenu sabiru ve sabiru ve rabitu vettakullaha la'allakum tuflihun. Ey iman edenler sabredin. Ye'llezine amenu Ya eyhullezine amenu Amenus biru, sabredin ve sabiru sabredin ve saburda yarışın veya sebat gösterin warabitu. İşte bu rabıta lafız itibariyle burada geçiyor ancak bunu hiçbir rabbani alim bunların anladığı gibi birilerini birileriyle rabıta yapmak olarak anlamamışlardır. Ayette geçen warabitu vettakullaha laallekum tuflihun fen nöbetleşin Yani Allah'tan korkun, umulur ki kurtulursunuz. Yani düşmana karşı teyakkuzda olmak manasında, فرابitu, ya, ve e, rabitu, yani e, düşmana karşı uyanık olmak, bu hem şeytan hem onun dostları hem e, Müslümanlara gerçekten düşmanlık yapanlara karşı nöbet tutma manasındadır. Ancak bu ehli tarik diyorlar ki, Diyorlar ki rabıtayla ilgili. Rabıtanın ne olduğunu tarif ederken diyorlar ki rabıta yani irtibattan almışlar bunun şeyini. E, bu e, lugat itibariyle irtibattan geliyor. Diyorlar ki bağ, alaka, arttırmak, güçlendirmek, vuslat ve muhabbet anlamlarına gelir diyorlar. Tabi onların birçok tevili var. Burada da tevilleri var. Nasıl sevgi sevgilinin hayalini Güzelliğini hal ve hareketlerini düşünerek kalbi sevgiliye bağlamak ise şuradaki tevhili görün lütfen ben şu an bakıyorum onların kendi e, kaynaklarına bakıyorum. Yani diyorlar ki sevgiyi tarif ediyor diyor ki sevgi nasıl sevgilinin hayalini güzelliğini hal ve hareketlerini düşünerek kalbi sevgiliye bağlamak ise rabıta da aynı şekilde kişinin mürşidine sevgiyle gönülden bağlanmasıdır. Sevgiyle gönülden bağlanmasıdır. Ancak alaka kurmak, güçlendirmek, vuslat ve benzeri tarif yaptılar. Diyorlar ki tasavvufta rabıtanın amacı rabıtay huzurdur. Yani sahlikin daima huzur ilahide bulunduğu duygusunu sağlamaktır. Yani biz rabıta yapmakla kişinin sürekli, Allah Subhanahu ve teala'nın karşısında olduğunu sağlamak istiyoruz. Rabıtanın birçok çeşidi vardır diyorlar. Üstadın huzurunda yapılacak rabıta. Yani üstattan kasıtları kendi şeyhleridir. İkincisi üstadın bulunmadığı yerde yapılacak rabıta ve çeşitleri. Yani bizzat onun huzurunda yapılan ayrı. Yalnız gerçekten benim tüylerim diken diken oluyor. Ben okurken acayip oluyorum. Acayip rahatsız oluyorum. Allahu akbar. Bu dinin değerleriyle oynayanlar yok mu? Allah'tan korksunlar. Allah onlara hidayet etsin. Ancak ashaba baktığımız zaman e, ya da şöyle diyelim biz inşallah konuyu daha anlaşılır olması için. E, Gerçi bununla ilgili zannediyorum yakın bir zamanda biz ders yapacağız. Bunlar da rabıtadır, tevessüldür, tevessüldür, efendime söyleyelim e, teberrüktür. Ve bid'at konularıyla ilgili konumuz olacak bizim. Bunları burada paylaşacağız. Ee, bununla ilgili onların görüşleri ve getirdikleri delillere reddiyelerle inşallah bunu yapacağız. Ancak soru sorulduğu için rabıta söyleyeceğiz. Demin Musa abi de söylüyordu. Biz oradan başlayalım. Öncelikle şunu ifade edelim. İbadetler tevkifidir. Yani ibadetler tavkifi ne demektir? Allah Subhanahu ve Teala kendisine nasıl yaklaşacağımızı bize bildirebilir. Yani Allah azza ve celle kendisine nasıl yaklaşacağımızı bizlere öğretmek için kitap göndermiştir ve nebi göndermiştir. Dolayısıyla biz Şu kaideyi de dikkate alırsak, ibadetlerde haramlılık esastır. Ne demektir ibadetlerde haramlılık esastır? Yani siz Allah'a yaklaşmak için bir şey yapacağınız zaman öncelikle sizin karşınıza haram çıkar. Niçin? Çünkü bunu hevanıza göre, kafanıza göre, duygularınıza göre ilham alarak rüya yoluyla yapamazsınız. Aynı şunda olduğu gibi, namaz işte sabah namazının kaç rekat olduğunu, rükunun ne olduğunu, secdenin ne olduğunu, öğlen namazı, ikindi akşam yatsı veya beş vakitten ne anlamamız gerektiğini kimden öğrendik? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendik. Dolayısıyla bir kul kendi kafasından fazla namaz kılmakta ne beis var? Ben bir beş daha arttırayım diyemez. Ya da iki secde etmesi gerekirken secde güzel bir şeydir. Dolayısıyla ben dört secde edeyim diyemez. Ve buna benzer bunların hepsini nasıl Allah Subhanahu ta'ala kendisi öğrettiyse bizlere. Çünkü ayette diyor ki ne sana vahy edilene tabi ol. Sana vah yolunana tabi ol. Dolayısıyla bu din vahiy dinidir. Heva dini değildir. Yani birilerinin uydurmasıyla. Birilerinin ortaya koyduğu bir takım şeylerle Allah'a kulluk edilmez. Aynı birileri çıktı döne döne musiki eşliğinde Allah'a ibadet ettiklerini zannediyorlar. Gerçekten bu büyük bir bidattır ve büyük bir sapıklıktır. Birileri e, belki türbelere gidip Allah'a yaklaştıklarını e, düşünüyorlar. Bu gerçekten büyük bir sapıklıktır çünkü Allah ve Resulü'nün emretmediği bir şeyi hiç kimse dine ekleyemez veya getirme yetkisine sahip değildir. Niçin? Çünkü Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Ümme Aişe rivayet ediyor Radiyallahu anha, "Men ahdeza fi emrina hada ma leysa minhu fehuve redd." Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ihdaf ederse, yani ortaya çıkartırsa bu ondan reddolunur. Dolayısıyla Bunların söylediği gibi üstadı hayal etmek, üstadı sevmek, üstada bağlanmak, onunla bir ne bileyim kalp bağı e, kurmak vs. onun huzurunda olduğunu düşünmek asıl itibariyle şirk ifade etmektir. Çünkü o kişiyi hayatının merkezine koymak demektir. Kişi Rabbi ile meşgul olması gerekirken niçin bir mahluku, Alır da onu tefekkür eder veyahut onu zikreder. Dolayısıyla bir amelin makbul olması için iki tane esas getirmiştir ehl sünnet. İki tane esasa ihtiyacımız var. Yani bir amelin bizden makbul olması için iki tane esas yerine getirilmesi gerekir. Nedir bunlar? Birincisi ihlasla yapılması. Yani siz hangi ameli işlerseniz işleyin, eğer içinde e, ihlas yoksa, bunu sadece Allah için yapmıyorsanız, bu sizden reddedilir. Niye? Çünkü Beyine suresinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ Onlar dini sadece Allah'a halis kılarak, e, ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Dolayısıyla ihlas, Her ibadetin başıdır ve şartıdır. Yani salih bir niyet. Örnek verelim. Siz ihlas olmadan hacc edin. İhlas olmadan namaz kılın. İhlas olmadan sadaka verin. Bu sizden kabul edilir mi? Siz kim için yaptıysanız gerçekten size denecek ki gidin. Siz kim için yaptıysanız ücretinizi ondan alın. Yani ecrinizi ondan alın. Mesela namaz kıldığınız riyada bulundunuz. Birileri sizi takdir etsin diye. Veya birilerinin gözüne girmek için bunu yaptınız. veya namazınızı uzattınız onlar sizi sevsin diye. Efendim bu ihlası zedeler. Veya bununla beraber hac ama sizin hacdaki hacca gitmenizdeki niyet aslında hac etmek değil. Hem bir seyahatte bulunmak hem de insanların Aa, falan hacı demesi için bunu yaptınız. Gerçekten ihlası bozan sebeplerden birisidir. Ya da Allah Resulü Aleyhisselatü haber verdiği kim Allah'tan başkası adına kurban keserse, yani keserkenki niyeti şu, çocuklar et yesin, komşular ne der, aman ayıp olur gibi sebeplerle keserse, bu kesinlikle ihlasla yapılan bir amel değildir. Allah Resulü ve Vesselam diyor ki, mahşer günü bir münadi çıkar der ki, nerede o kurbanını Allah'tan başkası için kesenler? Yani kim bunu yapmışsa, gitsin ecrini ondan alsın. Dolayısıyla görüntüde, Siz bir ibadet yapıyorsunuzdur, ancak o sizden kabul edilmeyecektir. Niçin? Çünkü ihlas yoktur. Bu birinci şarttır. İkinci şartımız neydi? İkinci şartımız da Kur'an ve sünnete uygun olmasıdır. Bakınız bir üçüncüyü söylemiyorum. Kur'an ve sünnet diyorum. Niçin? Çünkü Allah Azze ve Celle... Biz bütün derslerde veya bütün konuşmalarımızın başında Allah Resulü Satt Və yaptığını yapıyoruz ve diyoruz ki ve inna astakal hadisik elamullah sözlerin en doğrusu Allah'ın sözüdür vaxir al hadi hadi muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam yolların en doğrusu da muhammed aleyhissat və yoludur və şer al umuri muhdefatuha Islerin en kutusude, soradan uidroulan de bida atters. We hebben dus, Ve hebben dus, we hebben dus, we hebben dus, we Ateştedir diyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her konuşmasının başında bunu söylüyordu. Dolayısıyla bir ibadetin bizden makbul olması için ilk aranan şart ihlas. ikincisi Kur'an ve sünnete uyması. Demiyoruz bir de şeyh falana uyması, falan ustada uyması, falanca tarikata uyması, falanın yoluna uyması diye başka bir ilave yok. Dikkat ediniz. Kur'an ve sünnet. Çünkü din tevkifi dir dedik. Allah azza ve celle tarafından belirledik. Allah azza ve celle hatta Resulullah aleyhissalatu vesselam bile din belirleme etkisi yoktur. O Allah'tan aldığını bizlere vahyi emrediyordu. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki ve ani'l Onun konuştuğu hevadan değildir. In huwa illa vahiyyun yuhha. Onun konuştuğu vahiden başkası değildir. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in emri de vahiydir. İşte sizin sorduğunuz bu soruyu Rab'ıta e, haram mıdır veya helal mıdır? Demin dedik ki ibadetlerde haramlılık esastır. Haramlılık esastır ne demek? Kimse kafasından yani örnek ben şimdi isimlere bakarak söyleyeyim. Kimse kafasından besmele diye bir ibadet şekli çıkartamaz. Hüzün diye bir ibadet şekli çıkartamaz. Talebe diye bir isim e, bir ibadet şekli çıkartamaz. Ya da Tedris diye bir e, ibadet şekli çıkartamaz. Dolayısıyla bu anlamda bunu çıkartanlar e, iki sevgilinin ilişkisinden etkilenerek dikkat ediniz demin Rabıta'nın tanımını yaparken hemen dediler ki aynen şunun gibi sevgilinin sevgilisini ne yaptılar? Birilerinin, birilerinin e, iki sevgilinin birbiriyle ilişkisini e, Şeyh Mürit ilişkisine Ve dolayısıyla bunu da bir tanım getirdiler dediler ki rabıta. Dolayısıyla rabıta var mıdır veya rabıta haram mıdır sorusu aslında e, yoktur diyenlerden delil istenmez. Aslında vardır diyenlerden delil istenir. Vardır diyenlerden delil istenir. Yani Allah Azze ve Celle ayette dediği gibi <gülüyor> Eğer doğru söylüyorsanız bizlere delilinizi gettiriniz. Yani şimdi mesela ee, nasıl hani bir şeyi iddia eden delilini getirir derken mesela ben şöyle diyeyim yani nasıl bir örnek versem, ha mesela siz bana siz bana şöyle bir delil benden isteyemezsiniz. Orada kar yağmadığını bize ispat et. Örnek veriyorum. Orada kar yağmadığını, yağmur yağmadığıyla ilgili delil getir. Böyle bir delil getirilmez. Aksine yağıyor diyen delil getirmesi gerekir. Yani var diyen delil getirmesi gerekir. Ya da ben sizden birine senin 2012 model bir Mercedes'in var ya da 2012 model Mercedes'in olmadığına dair bana delil getir diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü böyle bir delil istenmez. Yani bir şeyin yokluğuna dair delil istenmez. Dolayısıyla varlığına dair delil istenir. Bunları, bu rabıtayı böylelikle meşru da hiçbir delilleri yoktur. Onlara delil saydığımız zaman biz diyoruz ki Kur'an ve sünnette olmayan bir şeyi, Kur'an ve sünnette olmayan bir şeyi e, var demek veya bunu getirmek veya hut bir şey uydurmaktır. Dolayısıyla bu bidattır diyoruz. Ancak bunların delillerine baktığınız zaman, bunların delillerinde Ali İmran suresinin ikinci 200. ayetini az önce okuduğum varabitu Allah yolunda nöbet tutun ayetini bunlar getirdiler. Efendim falanca ustadla kalbi bir bağ kurun veya bilmem ne yapın gibi bir tanımla ifade ettiler. Dikkat edin. Ben oradan birkaç cümle okuyup devam edeceğim. Rabıta bağ alaka, rabıta bağ alaka arttırmak, güçlendirmek vuslat ve muhabbet anlamlarındadır. Nasıl sevgi sevgilinin hayalini, güzelliğini, hal ve hareketlerini düşünerek kalbi sevgiliye bağlamak ise rabıta da aynı şekilde kişinin mürşidine sevgiyle gönülden bağlanmasıdır. Dolayısıyla demiyor ki Kur'an'dan şöyle veya Sünnet'te böyle. Ne diyor? iki tane sevgilinin tarifini yapıyor sevgili sevgilisini nasıl seviyorsa falan nasıl bir bağ kuruyorsa öyle bir bağ kurmaktır diyerek uydurma bir tanım getiriyor uydurma bir söz söylüyor devam edelim onlardan biz inşallah gidelim dikkat edin şimdi iftiraya başladık iftiraya başladık Allah'a sığınırız Kur'an'da aynı kökten ribat murabata Bakınız, rapt kalp şeklinde muhtelif kavramlar yer almaktadır. Sizden gören var mı rapt kalp? Böyle bir şey ben görmedim. Sizden gören var mı? Kur'an diyor. Yoksa bizim bilmediğimiz Rabbimizin başka bir e, Kur'an-ı Kerim'i mi var? Ya da Şia'nın iddia ettiği gibi onların beklediği bir deccal var biliyorsunuz. Onlar diyorlar ki o Mehdi'dir. Gelecek ve asıl Kur'an'ı getirecek falan diyorlar. Allah'a sığınırız bu fitnelerden. Diyor ki Kur'an'daki kökle aynıdır diyor rabd kalp şeklinde muhtelif kavramlar Kur'an'da yer alır diyor. Tamam peki bu bir iddiadır. Hemen delil istiyoruz onlardan. Eğer, eğer bu sözü söyledilerse bu bir iddiadır hemen delil isteyelim. Devamını getirelim. Ribat ve murabata sınır boyunda nöbet beklemek. Evet bu söz doğru. Cihada hazırlıklı olmak. Evet bu söz de doğru. Ve nöbet beklemeye yarayan mekan gibi anlamlar ifade eder. Evet burayı kabul ediyoruz çünkü bütün tefsirlerimizde bu bu şekliyle geçmektedir. Kelimenin böyle fizik bir anlamı olduğu gibi, dikkat edin fizik bir anlamı varmış bir de metafizik <gülüyor> ve mistik bir anlamı da vardır diyor. Nitekim rabıt ve rabıta kelimeleri aynı zamanda zahid ve zahide anlamına gelmektedir. E, efendime söyleyeyim Rab'b-i İsfahani diyor El-Mufredat adlı Kur'an lügatında ey iman edenler sabredin düşmanlarınızla sabır yarışı yapın ve murabata yapın. Yani savaşa hazırlıklı olun, nöbet tutun. Bakın Ragıb-ı Sefahani bunu söylüyor aslında. Savaşa hazırlıklı olun, nöbet tutun. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Az önce okuduğum Ali İmran 200. Çünkü rabıta ile ilgili başka kavram bulamazsınız. Ayetinde geçen murabata kelimesinin iki anlamı olduğunu belirtmektedir. Bunlardan biri Müslüman ordugahlarına, düşmana karşı nöbet. Diğeri de bir namazdan sonra diğerini bekleyerek nefse karşı uyanıklık kalbe gerebecek düşmanlara karşı duyarlılıktır tamam bunu da böyle de kabul ettik niye çünkü bir namazdan bir namazı beklemeyi Allah Resulü Satt Vesselam övmüştür. buna buna e, buna hiç bir e, söz söylemeyeceğim linkini atacağım inşallah birazdan linkini de paylaşayım sizle e, Tamam buraya kadar namazdan namazı beklemeyi. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim bir namazı beklemek için mescide girer oturursa namazdaymış gibi ona ecir yazılır. Rabıta her ne kadar nakşibendiye. Şimdi hangisi hepsi de hemen hemen ortaktır bunda yani o yüzden e, kadiri olması nakşi olması bir şeyi değiştirmiyor. Her ne kadar nakşibendiye tarikatına has bir özellik olarak dikkat çekiyorsa da aslında bütün tarikatlarda vardır bunu kendileri söylüyor zaten. Hatta insan olan her yerde rabıta vardır. Çünkü rabıta fıtri ve tabii bir olgudur. Evet doğrudur. Ancak sizin yaptığınız izah bir ilaha yapılacak şeydir. Yani ben onlara bunu söylüyorum. Neyse bu şöyle bir daha önemli noktalarına bakayım arkadaşlar müsaadenizle. Allahu ekber. Allahu ekber. Bak tasavvufta hedeflenen kamil insanı yetiştirmek üzere müritlerin gönlüne kamil bir model konulur ve mürit onunla aynileşmeye çalışır. Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar, üzüm üzüme baka baka kararır. Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan yani ata sözleriyle bir takım şeylerle rabıtayı bu dinin bir parçasıymış gibi birilerine yutturmaya çalışan bu heriflere Allah'tan korkun demekten başka ne diyebiliriz? Demin dedik ki tevkifidir demin dedik ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'den hadis getirsinler ayet getirsinler ayeti tuttular güzel açtılar arkasından. Kendi istedikleri gibi içini doldurma yoluna nasıl gittiklerini gördünüz mü? Sevgili dostlar, demin ben burada Mihdi, e, e, şeyden bahsettim, Deccal Aleyhümnale'den. Gerçekten dikkat ettiyseniz Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet dedik ve buna bağlı kalan Rabbani alimlerden nakiller yaptık. Adam diyor ki, işte biz E, hedeflenen kamil insanı ortaya çıkarmak için üzüm üzüme baka, baka kararır mantığıyla işte şu kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan mantığıyla efendim he, o, her yiğidin gönlünde bir aslan yatar mantığıyla e, hareket ederek bu manadaki kalbi bağlılığı yani rabıtayı ve fiziki beraberlik sonucu meydana gelebilecek etkileri ifade etmektir aslında rabıt atıyor. Tasavvufta rabıtanın amacı rabita-i huzurdur. Yani salikin daime huzur ilahide bulunduğu duygusunu sağlamaktır. Vallahi eğer siz onun daima huzur ilahide bulunmasını sağlayacaksanız niçin bunu siz bunu Allah azze ve celle'yi sürekli zikretmekle, ondan gafil olmamakla, onu anmakla yapmıyorsunuz? sevgili üstad veya şeyh efendi diye geçinen kimse, o halde senin burada birilerinin kalbinde aslan olmak gibi gayretin niçindir diye sormak gerekmiyor mu? Her an Allah'ı karşımızda görür gibi yaşamaktır. Bunu sağlamak çok zor bir olaydır. O halde eğer bu olabilecek bir durumsa, eğer, eğer bu olabilecek bir durumsa, Herkes gönlünde bir aslan yatırsın ve onunla rabıta yaparak Allah'a yaklaşsın. Öyle mi? Allah'a sığınırız. Arkadaşlar ben bakıyorum, bakınıyorum. Bakıyorum, bakınıyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şekilde bunlardan bir delil bulamıyorum ve gerçekten bakınız getirdiği bir başka delile bakınız. Ey iman edenler Ayeti r ali imranotus birinja aiet. Kul in kuntum te hubbuna Allah hafet tabironi, Allah. Er Allah heet, bana uyunuz ki Allah ta' sizi sevsen. ediyor musunuz aietin nasıl vide ediyor? Kul in kuntum te hubbuna Allah hafet tabironi. Er Allah heet, sevior sanusbana, ujonuski Allah ta' sizi sevsin. Burada derse katılan arkadaşlar hatırlarlar. Ben bu ayetin nüzul sebebini paylaşmıştım daha önce. Ali İmran suresi 31. ayet. Ashabtan bazıları dediler ki, Ne yapsak da Rabbimiz bizi sevsin. Ne yapsak da Rabbimiz bizi sevsin. Yüce Rabbimiz Ali İmran suresi 31. ayeti indirdi ve şöyle emretti. Az önce okuduğumuz gibi. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, Bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Dolayısıyla Allah Subhanahu ve Taala'nın sevgisini kazanmak yüce Rabbimizin emri ile Resulullah Aleyhissalatu vesseleme uymak ve ona tabi olmaktır. Lütfen söyler misiniz? Bu ayette kime davet var? Burada falan usta'da, falan şeyhe, falanca tarikat'a bir davet, bir rabıta görüyor musunuz? Bu iftira ve buhtanlardan Allah'a sığınırız. Ve bu ayetin bakınız nasıl yorumluyorlar. Lütfen dikkat ediniz. Ayette geçen ittiba görmekle olur diyor. Görmenin de bir maddi bir de manevi olanı vardır. Maddi görme basarla yani gözle. Manevi görme ise basiretle olur diyor. Rabıta da manevi rüyetten başka bir şey değildir mürşidine rabıta edenin şeyhinin bağlı bulunduğu silsile yolu ile Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş sayıldığı görüşü tasavvufta esastır. Görebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Ayeti getiriyor ve diyor ki senin bağlı bulunduğun üstada şeyhine bağlı olacaksın. E silsile yoluyla da zaten o Resulullah'a bağlıdır Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla sen ona rabıta kurmakla Resulullah'ın. Böyle bir iftira var mıdır? Böyle bir tevil var mıdır? Böyle bir tevil var mıdır? Aynı şuna benziyor arkadaşlar. Ben size şimdi salatanın tarifi diye bir başlık atıyorum. Salatanın tarifi diye bir başlık atıyorum. Ve bu başlıkta başlık ilginç. ilgi duyanlar yaklaşıyorlar, işitmek istiyorlar. Ve diyorum ki, Başlıyorum domatesleri önce şöyle doğrarsın. Efendim maydanozu şöyle alırsın yıkarsın falan filan diyorum. Ondan sonra diyorum tencereye suyu koyup ısıtıp beş bardak su, süt dökersin. Daha sonra bu döktüğün sütün efendim içine e, irmik koyarsın. Şimdi ne oldu? Bu tarif salatanın tarifi değil gerçekten. Ama siz her ağzımızdan çıkanı ya da bunların her ağzından çıkan din görülüyorsa, din görülüyorsa, vahiy gibi görünüyorsa veya bunların masum olduğuna inanılıyorsa gerçekten bu kendi anladıkları dini uydurmaktan başka bir şey değildir. Ve tebiun illa zann ve ma tehevel enfus. Onlar ancak zanna ve nefislerin hevasına uyarlar diyor. Şimdi dolayısıyla inşallah bu mantığı anladıysak Allah Resulü sallallahu aleyhi söylediği vahidir. Onun ondan daha fazla hiçbir insan sevilmez. Çünkü Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ileyhi e, ahabba min walidihi ve walidihi ve en-nase Ben sizden birisine babasından, kardeşinden ve çocuklarından daha sevgili olmadıkça iman etmiş olamaz." diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü üzerinde hiçbir söz kabul edilmez. Çünkü Allah Azze ve Celle Hucurat Suresinde Hucurat Suresinin ilk ayetlerinde diyor ki Allah ve Rasulünün önüne geçmeyiniz. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam'ın emrinin üstünde onun getirmediği bir şeyi e, e, getirmiş gibi kabul etmek kesinlikle bid'attır. Ve bununla beraber son olarak şu örneği vermek istiyorum. Eee Biliyorsunuz bu rabıta yaparken ellerine bir takım taşlar alıyorlar. Bir takım taşlar alıyorlar ve bu taşlarla bir takım rabıtalar yapıyorlar. Bunların bir rabıta diyorlar örüm rabıtası, bir biri diyorlar ki ki en popüler olanı üstatlarıyla yaptıkları rabıtalardır. Ee, virt evet neyse ancak bununla ilgili size bir hadis nakletmek istiyorum. Dikkat ediniz bir haber ya da nakletmek istiyorum. Bu dinin modeli, bu dinin modeli biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in döneminde yaşayan ashabla beraber yaşadığı dönemdir. Çünkü Kur'an onların üzerine inmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. فَاِنَّ هَذِهِ الْؤُمَّةِ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثَ سَبْعِينَ مِلَّهِ كُلُّهَ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَهِ Benim bu ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Hepsi ateştedir, birisi müstesna. Yani birisi cennete gidecektir. Men he ye ya Rasulullah etrafındakiler dediler ki kimdir onlar ey Allah'ın Resulü ve Aleyhissalatu Vesselam dedi ki ve ma ana alayhi ve ashabihi. ben ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda gidenlerdir Dolayısıyla işte Allah Resulü Sallallahu Aleyhi dan Sellem'in ashabından olan Abdullah İbn Mes'ud ve Ebu Saide'l Hudri'den haber vermek istiyorum. Bir gün Ebu Hudri ile Abdullah İbn Mes'ud sahabenin pirifanilerindendir yani uzun yaşayanlarındandır. Yani artık ashabın iyice azaldığı tabiinlerin yani ashabın çocuklarının olduğu bir dönemdir. Ravi diyor ki biz biz diyor namaz vakti yaklaştığı zaman Abdullah İbni Mes'ud sahabenin büyüklerinden olduğu için onun kapısının evinde kapısının önünde toplanırdık ve hep beraber namaza giderdik. Bir gün biz böyle beklerken ki bunu anlatan tabiinden birisidir. Biz kapıda beklerken diyor Ebu Sa'id el-Hudri radiyallahu anh geldi ve kapıyı çaldı. Abdullah ibn-i Mes'ud'un kapısını çaldı. Abdullah ibn-i Mes'ud kapıyı açınca dedi ki hayırdır dedi ne oldu ya Ebu Sa'id? Dedi ki hayır inşallah ben camide bir takım şeyler gördüm. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın mescidinde bir takım şeyler gördüm. Dolayısıyla ne olduğunu anlayamadım gel sen de bak dedi. Ve diyor onun bu daveti üzerine hep beraber Ebu Sa'id el-Hudri ile beraber Abdullah ibn-i Mes'ud ile beraber mescide doğru yola çıktık. Mescide bir girdik ve gördük ki insanlar halka oluşturmuş. Halka oluşturmuş yani böyle yuvarlak halka ve bu halkanın ortasında bir adam o halkada oturanların da ellerinde taşlar var. Ortalarında bulunan adam diyor ki subhanallah. E oradakiler başlıyorlar subhanallah. Diyor elhamdülillah elhamdülillah la ilayilallah la ilayilallah. Abdullah İbni Mes'ud Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in bizzat talebesi ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in övdüğü bir kimse. Gidip bunu yapan kimseye soruyor diyor ki siz ne yapıyorsunuz? Onlar diyorlar ki biz Allah'ı zikrediyoruz. Peki nasıl zikre diyorsunuz diyor. Diyor ki işte bu ortada bulunan bizim elimizde taşlar var. Yüz kere subhanallah diyor. Biz de elimizdeki taşlarla yüz defa subhanallah diyoruz. Yüz defa Allah-u Ekber diyor. Yüz defa Allah-u Ekber diyoruz. Öyle deyince Abdullah İbni Mesud ona o kişiye ne güzel bir şey yapıyorsunuz. Gerçekten bu Allah'ı zikretmektir. Zikir halkaları Allah katında makbuldur demiyor arkadaşlar. Dikkat ediniz ne diyor. Allah'ın dinini iyi anlamış olan ashabın tavrına bakınız. Şöyle diyor Abdullah İbn Mes'ud radıyallahu anhuna. Siz bunu yapacağınıza oturup kendi günahlarınızı saysanız daha güzel olmaz mı? Yani elinizdeki taşlarla bu şekliyle Allah'ı zikredeceğinize oturup kendi günahlarınızı saysanız olmaz mı? Wallahi, Ve diyor ki. djurki. Wallahi, ja Mohammed ala is salat was salam, do real die de cis sapuksens. Waar hoed Mohammed ala is salat was salam, sapukte cis do real dosens. Hasha, lamas. had you Mohammed I was salam. En do yol olduğu, hidayet rehberi olduğu, nebi olduğu or Dolayısıyla burada kimin, niçin bakın ilk söz. Ya siz sapıksınız Muhammed Aleyhisselatü Vesselam doğru yoldaydı. Ve devamla diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hırkası eskimemişken su içtiği kırbası kırılmamışken siz dinde yeni bid'atler mi uydurdunuz? Yeni bid'atler mi uydurdunuz? Yani siz dine yeni bir takım şeyler mi koydunuz? Diyerek onları azarlayıp oradan uzaklaştırmıştır. Ravi devamla diyor ki daha sonra böyle bir zikir için bir araya gelen bu topluluğu Nehravan savaşında bize karşı savaşırken gördük. Dikkat ediyor musunuz? Ashabın anlayışından yüz çevirmişlerdi çünkü Nisa suresi 115'te Rabbi'miz buyuruyor ki: "Ve men yushaqikı Rasul min bad ma tabeyen lahul Huda, wyttabi gair sabil almu'mini." Kim Resul'e muhalefet ederse hak kendisine belli olduktan sonra aleyhissalatü vesselam ve müminlerin yolundan yüz çevirirse dikkat ediniz aynı bugünkü rabıta yapanlar gibi onlar da ellerinde taşlarla yapıyorlar ve akabinde diyor ki bu topluluk Resulullah aleyhissalatü vesselam sünnetine aykırı iş yaptığı gibi ashabın anlayışından farklı tutum sergilediği için daha sonra hariciler de biliyorsunuz ashabın anlayışından farklı oldukları için Nehriman savaşında bunları bize karşı savaşırken gördük diyor. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ya da başka bir hadiste men amile amelen ma leise bihi emrüne fehu Kim bizim üzerinde emrimiz olmayan bir konuda bir amel işlerse bu onlar reddolunur. Dat is een heel goed om het school loopt in de lade. Door ik zie de boeken en naïsla en naschelaar rabuta. Waar Ainen bir çeşittir, bidatın ta kendisidir. dolayısıyla en dolayısıyla bir amelin makbul olması için istedikleri kadar ihlasla yapsınlar. Kur'an adari sünnete uymuyorsa bu onlardan lardan. Red reddolunacaktır. Allah ve Rasulünün çağırmadığı bir şeye bizler çağırmaz, yüz çeviririz. Hatta bize göre bid'atlerin ortadan kalkması için mücadele vermek gerekmektedir. En doğrusunu bilen Allah Subhanehu ve Teala'dır. Ee, abi ben inşallah bana bir çay molası ben rica ediyorum. Ee, ben bu şekliyle bu soruya cevap vermiş oldum. İsterseniz Demin ben baktım, eee, linki de sizlerle paylaşabilirim demiştim. Şöyle yapalım. <gülüyor> He. E, pardon. Ben şuraya demin baktığım <gülüyor> bir bölüm vardı. Eee, Rabıtayı, Rabıtaya çağıranlardan. Ancak bir kardeşimiz yine sorusu var zannedersem. Ee, aleykümselam ve rahmetullah. Bir aile dostumuz 35 senedir diyor, bir e, aile dostumuz 35 senedir bir fabrikada çalışıyor. Eee Almanya'da fakat namazlarını kılamıyor. Müsade etmiyor Alman işveren. He yani soru bu, bu soru inşallah inşallah buna cevap verebiliriz. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya da Kur'an ve sünnette diyelim e, namaza dair herhangi bir çıkış kapısı yoktur. Bu kimseye rızık veren Allah Subhanehu ve Taala'dır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazını kılan dinini ikame etmiştir. Namazını kılmayan veya terk eden ise dinini yıkmıştır buyuruyor. Hiç kimseden hiç kimseden namazı kılma kılmama bahanesi kabul edilmeyecektir. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala kişiye ilk namazdan hesap soracaktır. Kişinin namazı eksikse onu nafile namazlarla tamamlayınız diyecek ve bütün ibadetler için bu söz konusudur. Bazı alimlere göre diyorlar ki namaz eksik çıkarsa başka ameline bakmaz Allah Subhanahu ve Teala. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam savaş halinde bile namazı terk etmediğinden namaz halinde e, savaş halinde bile namazı terk etmediğinden seferi olduğunda bile terk etmediğinden ve buna benzer birçok e, örneğini görebilmekteyiz ve ehli sünnetten hiçbir muteber alim de buna bir ruhsat veremez özellikle rızık endişesiyle kişi şuurunda olduğu sürece namazı kılmakla mükelleftir bu kişi işini kaybedecek olsa da eş ve çocuklarını kaybedecek olsa da gerçekten bütün insanların taarruzuna maruz kalacak olsa bile vallahi namazı kılmakla mükelleftir namazı terk etmesine hiçbir bahanesi yoktur. Dolayısıyla e, hatta şu an yani mesela bazı namaz kılmayanlar bazı namaz kılmayanlar var. Diyorlar ki mesela bizi işitiyorlar diyorlar ki inşallah diyor ben yarın namaza başlayacağım diyorlar. Biz de diyoruz ki ne? Vallahi sen geç kaldın diyoruz. Sen bu sözü söylemekle geç kaldın. Namazı senin şu an kılman gerekir. Şu an hangi vakit? Hemen bu vaktin hakkını eda etmen gerekir. Çünkü sen her vakitten ötürü hesaba çekileceksin. Dolayısıyla bir vakit sonra kılacağım demek aslında Ee, namazı tehir etmektir, ötelemektir, bundan yüz çevirmektir. Yani namaza başlayanlar için söylüyorum. Kur'an ve sünnetin getirdiği anlayışın dışında konuşanlar için söylüyorum. Dolayısıyla namazla ilgili kişi şuuru yerinde olduğu sürece, şuuru yerinde olduğu sürece yani hani uyku, uyku halinde kaldı, uyanamadı veya baygın oldu veyahut ameliyat esnasında zaten ona anestezi yapılmış bir şekilde şuuru yerinde değil bunlar hariç. Onun dışında şuuru yerinde ise mükelleftir ve hiç kimse namaz konusunu erteleyemez. Emekli olunca kılarım, bu iş yerinden çık, ayrılınca kılarım. E, eşim bırakmıyor, babam bırakmıyor. Vallahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ilkedir. Bütün ibadetler için bu bir ilkedir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyuruyor. لَا تَاعَةٍ لِمَحْلُوقٍ فِي مَعْسِيَةِ الْخَالِقِ Diyor ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam Allah'a isyanda hiçbir kula itaat yoktur. Allah'a isyanda hiçbir kula itaat yoktur. Yani Allah'a isyan olan hususlarda Hiçbir kulun sözüne itibar edilmez. Ha bu benim babamdır onu kıramıyorum. Bu benim eşimdir. Bu benim dostumdur. Bu benim arkadaşımdır. Bu benim işverenimdir. La <gülüyor> ta'atin li mahluki. Esselet ve diyor onlara itaat edilmez. Niçin? Çünkü biz Rabbimizin kuluyuz ve ona kulluk edeceğiz. Bu anlamda Allah'a isyanda kimseye itaat etmeyiz. Hatta anne ve babaya bile biz öf demeyiz. Onlara itaat ederiz. Ancak bizden masiyet içeren, günah içeren bir hususu bizden istedikleri zaman, o zaman biz onlara itaat etmeyiz. İnşallah yeterlidir bu verdiğimiz cevap. Yani Yoksa namazlarla ilgili biliyorsunuz ee, hadisler çoktur. Efendime söyleyeyim namazın gerekliliğiyle gülü çoktur. Ancak bunları burada zikretmeye gerek yok. Ve birçok kaydımız var. Allah'a hamdolsun. Diğer hocalarımızın Birçok kaydı var namazın ve ile ilgili. ihtiyaç duyan arkadaşlar oradan dinlesinler. Ancak şu kişi şunu bilsin. Yani aclığından öleceğini bilse kimseyi rezzak görmeyecek ve namaz konusunda kimseye itaat etmeyecek. İsterseniz ben 10 dakika müsaade isteyeyim. Ondan sonra devam edelim. Allah izin verirse gerçekten e, ihtiyaç molası mı diyorlar hani biraz nefesleneyim e, içeri soğudu sobaya da bakayım bu ara. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.